Bugün sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sevgili dinciler, günaydın. Günaydın. 6 Kasım 2013 Çarşamba sabahından size bir kez daha sesleniyoruz. Vallahi bravo Fatih. size sesleniyoruz. Şükür söyledin tarihi. Vallahi işte öyle. Tarih şeyim kuvvetlidir benim. Tarihe bir merakım da var biliyorsun ayrıca. Var. Doğru. Evet Oktay Günaydın. Günaydın. Ee, bugün e, bir eksiz. Ege bir eksiz. yoksa çünkü abi, bir eksiyiz. Ha bir ha bir fazlayız. Ege eksikse bir kişi eksiyiz yani. Bir on net. E, ne oldu diyeceksiniz? Ne oldu Neden? diyeceksiniz? Fantuşella eksiyiz. dediğimiz çağın vebasına yakalandı. 2013 yılının popüler hastalıklarından Fantuşella 2013'cü e, kutluyor sevgili arkadaşımız. Trenlerle ve gün boyunca devam edecek e, bu Fantuşella. E, Ankara'da ve Lefkoşa'da aynı, aynı anda, anda kutlanacak. Türk temsilciliklerinde diyelim. Evet. E, orada kutlanacak hep beraberce mi? Ee, biz de ona artık saygı duymaktan öte bir şey yapamıyoruz biliyorsunuz ee, affedersiniz tabiri caizse eşek kadar herif e, tabii ki istediği gibi kutlayabilir kutladığı kadar öder bugün öldü diyemediğimiz için e, eşek gibi bir kelimeyi hırsla söyleyerek evet. biz de <gülüyor> Atlamaya çalışıyoruz. Dikkat edeceksin. Sevgiler. Dikkat edeceksin. Olmayacaksın. Çağın vebasına... Uza... Efendim herkes fantoşelli oluyor. Ben ya de olmayayım. Bir olayım. hastalık Hayır. popüler diye... Hasta olmak ne demek ya? Evet. Popülerse hastalık popüler. Sen hasta olunca... Popüler bir adam mı oluyorsun? Sen de popüler oluyorsun? Hayır. Hayır. Sen hasta olmadan da belki popülersin. Hasta olarak... O nereye da, kadar popüler? O da var bak. Yani. O da var. O da değişikliği... ankette bakıyoruz Yaklaşık. soruyoruz. Popülerlikler. Peki vallahi yani... En At... popüler... Beş cevabı onu sormayalım. Sonuçta yani <gülüyor> Beyin bedava evet, evet. Ee, günaydın diyoruz bir kere daha ve e, şöyle ben sana şeyi hatırlatmak istiyorum Fahir bu kızlı erkekli ortamları kavramını evet. ilk kullanan herhalde biziz değil mi? Evet kızlı erkekli bir ben de çok özür dilerim çok çok yıllar önce çok, yani çok yıllar, yıllar önce... önce gerçekten öyle. Ee, ne zaman yani biz 99 yılında modern sabahlara başladığımızı düşünürsek Bu meseleye zaten o zamandan biz parmak basmıştık Aa, O zamanlarda biz kızlı erkekli ortam O zaman değeri bilinmedi bu kavramı evet, Yani dendi ki aman ne biçim ne biçim laflar kuruyorsunuz kızlı erkekli ortam Biz hemen güldüler. orada tırnak içinde Bize felsefi, güldüler. felsefi bir kavram olduğunu söyledik, evet, erkekli söyledik Anlatamadık ama çünkü karşında gülen Bir ha takım ha ha ha insanlar ha, ha, iki, iki, iki, var Gülen ve laf aramızda bu da bizim hoşumuza gidiyordu yani e, gülündüğü için çünkü bizim biz çünkü öyleyizdir öyle bilirizdir. O zaman şey dikkat çekmiştik kızlı erkekli ortamlar yaratıyorlar kafeleri diskolara, barlara kızlı erkekli ortamlara gidiyorlar. Hallebilir yiyorlar. Spang Spangleler yeniyor. Tabii spangle orada metafor, profiterol. O zaman çıkmamış. daha yoktu. Spanglayıyorlar diyerek. Çünkü Alman pastasından spangleye geçtiğimiz ilk yıllar. İlk yıllardı. O kadar eski sevgi dinçler. Biz bu kavramı kullandığımız zaman oturmamıştı ama ne zaman bundan 1-2 sene önce bir yıl başında bir doğalgaz faciası olmuştu. Hatırlıyor musun? Çok üzülmüştük. Evet, çok, bir yıl başında. Evet, hakikaten çok çok çok 7 tane Hacı. gencimizi kaybetmiştik. Evet. Ondan sonra e ego genel müdürüydü yanlış hatırlamıyorsam. Yok, doğru söyleyeyim. Doğalgazla ilgili birisiydi. Kızla erkekli bir ortamda üstü çıplakken olmuş bu hadise falan diye o kullandı sonra bu kavramı. Ve sonra e biz ondan sonra zaten yan yanına yanaşmadık. O kavram. Kavramı hemen gittim ben o dakikada ağzımı yıkayarak, yıkayarak ya, izledim. Üç, bir daha bu kavramı ağzımıza almadık. Almadık. O, ta ki ne zamana kadar? Düne kadar. Önceki güne <gülüyor> önceki kadar. Önceki güne kadar. kadar kızlı erkekli ortamlarda. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. İyi ki hani biz üzülüyorduk ya programda bir kız sesi kız, yok. Programda kadın kız, sesi yok falan diye. Kadın sesi Allah'tan yok yani program ka, kız, Olsa demek ki erkekli yani. erkekli vallahi şey. Stüdyoya beraber girdiniz diye şey olacak ya. Vallahi ben onu şey yaptım. İyi dedim yani biz yine yırtmışız yani. Vallahi billahi ya ben korkuyorum şey. ben. Yani iyi ki varsınız Oktay. Ne diyeyim yani iyi ki varsınız. Yoksa halimiz nice olurdu yani. Ya bir de ben de rahatsız oldum yani. yani aynı ortamda kalmasın Aynı abi. ortamda kalmasın. Çok fena rahatsız oldum. Haklısın abi. Yani hakikaten şey yapmışız yani. Biz ucuz, ucuz sayılmışız ucuz, ucuz ya. Ucuz atlatmışız ya. Vallahi ucuz atlatmışız. Tabii insanın kafasında nasıl canlanıyorsa o ortamlar onu da... Kız erkekli ortamlar. Kız erkekli ortamlar. Partiliyoruz hocam partiliyoruz sürekli bu havalarda ee, böyle ne diyeyim gençlik komedi gençlik film. İşte bir dönemin etkisi bu. İlk e, video yıllarında biliyorsunuz komedi gençlik diye bir şey çıktı. Evet. Ee, tür çıktı. E, o komedi gençlik filmlerinin etkisiyle kızla erkekle ortamları insanlar kafalarına öyle nakşettiler. Dedi ki kızla erkekle ortamlar böyle oluyor demek ki. Ondan ya da bilmiyorum artık nasıl nakış oldu da mesela OTTÜ'ye hiç kelmemiş olan... Ee, benim tanıdıklarım var Onların da şey dediğini biliyoruz Ve de yaygın da bir kanıdır bu Otlu'da kızlar teklif ediyormuş Neyi, Neyi teklif ediyor Nasıl teklif ediyor Neden teklif ediyor Yani kadında teklif edin, Ne oluyor falan diye Şimdi o hiç bilmediğim bir ortamı kafanda canlandırman, canlandırman ee, Kolaydır Yani kolay. başka şekilde canlandırman kolaydır O yüzden herhalde ondan oluyor yani Şimdi ne oldu son ben o dün Tabii çok fazla ilgilenemedim bu konuyla ilgili de Yani daha doğrusu nasıl diyeyim, çok ciddiye mi almadım diyeyim, ne diyeyim, ilgilenmek mi istemedim diyeyim ya da günün diğer işleri daha önemliydi ondan mı diyeyim, ne oldu son olarak kim ne söyledi? Yani en son işte ilk başta Başbakan Erdoğan'ın kız ve erkek aynı yurtta kalamaz diye bir açıklaması olduğu ha. rivayet olundu. Ha, yurtlarla ilgili derdi. Yurtlarla mi? ilgili, ondan sonra Bülent Arınç'a ve danışmanı, e, Yalçın Akdoğan'la soruldu. İkisi de reddetti. Hayır öyle bir şey demedi. E, sayın Başbakan öyle bir şey konuşulmadı diye. Sonra he, he. dedi. Ondan sonra dün Sayın Başbakan tekrar çıktı. diyor Dedim ben öyle bir şey dedi. E, bizim dedi nettir dedi söyleyeceğimiz şey dedi. Kız erkek aynı evde kalamaz. Aynı yurtta olamaz dedi. Aynı evde kalması da uygun değildir dedi. Biz dedi muhafazakar demokrat bir iktidar olarak ne gibi düzenlemeler yapılacağını değerlendireceğiz dedi. Hımm. O şekil, Vay. bu şekil bir şekil yani. Görür isterdi ki seni neşfelendiren şeyler anlatayım sana ama e, istersen Tiger Woods'a geçeyim hemen. Abi Tiger Woods'a geç ya. Tiger Woods'a da geçme. Ben reklama geçeyim, geçeyim ya. Geçeyim sinirimizi Tiger Woods'tan çıkaralım istersen. Allah'ın Allah cezası adam. Geldi bütün boğazı kitledi. Pis adam. Pis adam. Bu saatten Tiger sonra biri geldi. Sanki hepimiz ülkece ne ülkeceme şeyin hastasıyız Helikopterle ya. Helikopterle inmiş ya. Helikopterle. Yürü arabayla gitseydin gitseydin görseydin bakalım nasıl oluyormuş. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Tamam ya sonuçta insan bazen böyle hani dikkat çekici laflar edince etmek için etmesi gereğini hissedince edebiliyor diye düşünüyorum. Ben mi hala onun üzerinden öyle daha fazla üzerine dikkat çekmeyerek ona istediğini vermeyeceğim tamam mı? Tiger Woods'a diyorsun. Evet tabi canım Tiger Woods'a diyorum. Çünkü kıtaları birleştirdim demiş. Yani, dikkat çekici bir laf bence yani, yani. yani onun için dikkat çekici bizim için bunaltıcı bir ben, laf ben o kıtaları birleşim. aferin eline sağlık senden önce 98 kişi yaptı <gülüyor> bu espri aslanım <gülüyor> diyen bir dostu olmaması, olmaması. yanında en büyük Şeyi. Neyse adam cazda geldi ne deniyorsa onu yaptı bir taraftan da öyle tabii bakmak canım, lazım tabii, yani. Tabii tabii helikopterle indi. Dediler ki helikopterle gidiyor. Yok ben şeyle gideceğim. Arabadan. Metro, Metrobüsü gideceğim dedi. Marmaray. Olmaz dediler. Pardon Marmaray. Yok efendim helikopterle götüreceğiz dediler. Helikopterle de götürdüler. 7-10 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak e, kaç milyon dolar ödüllü olabilir? Rıh. 7 milyon dolar Hayda. ödüllü. Bir kere de gırh milyon dolar. İşte hep de şu lafın boşa gitmesin ya. Tur, e, turnu öncesi e, Boğaziçi Köprüsü'nde Asya'dan Avrupa'ya seri golf atışları yaparak tak, tak, tak, tak, 6-7'li golf atışlarıyla tanıdığımız bastıra bastıra, <gülüyor> sporcumuzdu. E, yapmış e, vuruşlarını. E, şu, sonra da bütün vuruşlarını yaptıktan sonra bir vurmazsım Asya'dan Avrupa'ya gitti demiş. Sonra bir de bir şey soracağım o top, Kendini kaybediyor bu? O topları takip ettiler mi? Nereye gitti? Ne yapıldı? Tek taraflı kapatmışlar trafiği. Tabii. E de yani hani o karşı o... şeritten foto fotoğraflar birlikte fotoğraf çektirebilir miyiz? izleyenler olmuş. Tamam o karşı şeritten illaki çektirenler olmuştur. Oraya başka bir şey koysan onunla da fotoğraf çektirmeye isteyen olur da. E, yani attığı toplar karşı tarafa o geçti mi? Bak. Ge ha yetiştirebildin mi mi diyorsun? Hangi gönderebildim ya yani? Ya ben onu anlamadım. Ben benim de en büyük merakım oydu dün. Vurdu, diyorsun. vurdu dediler. Geldi 3-5 atış yaptı. Ulan bari karşı tarafa toplu koyun getirdi Çünkü mi? Yarıda mı kaldı? Uzunca bir köprü. Boğazçı Köprüsü bildiğimiz kadarıyla o kadarını herhalde yetiştiremez diye düşünüyorum ya ben. Vallahi bana kalsa ben bir de rampaymış orası aslında. Bakınca yani yerden kam kamerayla çekince şöyle tatlı bir kavis var. Vis vis vis vis vis vis altlıydı l orada geçmesi biraz. Doğru. Viris. Yani, Kurulan bir platform var. Ee, Ama platform dediğin de. Şöyle ne kadar bu? 40 santim falan bir platform. İşte çık üstüne vur. Böyle Heh, yerden bir yapmış. karış yukarıda. Dop'u koymuş. Ondan sonra doptan Asya'dan Avrupa'ya doğru çok sayıda atış yapmış. Ondan sonra başka ne bilgiler var? Şangay'dan özel uçağıyla gelmiş İstanbul'a. Eline koluna sağlık. Ondan sonra e, helikopterle Boğaziçi Köprüsü'nde ki Anadolu yakasındaki gişeler tarafına gelmiş. Gişeden geçerken çünkü bir şey, bir şey ödemiştir herhalde. Yani umarım. Helikopterle geçerken demek ki ödemedi, çıkarken mi ödedi? Bunlar hep Aa, soru işaretleri. O, o da olabilir, doğru. O da olabilir bak Faik. Karşı yönden gelen araçların sürücüleri e, hemen durmuşlar, fotoğraf çektirmişler dediğim gibi. Başka da bir şey yok. Ne var? Tamam. Bir de trafik çilesi. Bir de trafik çilesi. Hakikaten çile olmuştu. 5-6 saat e, İstanbul'un trafiği hakikaten. E, felç. Felç. Hakikaten felç noktasına getirmişler. Esnaflık dünyasına giren ünlülerimiz folder'ını açalım mı? E, açalım. Açalım. esnafla kimler girmiş? Senin bir Aramıza... dosyan varsa ona bakalım. Aa, ama? Ben e, bir küçük kampanya var. Onu hemen duyurmak Buyurun. istiyorum. Buyurun. Kampanyaya katılmak isteyenler olursa yurt dışından dinleyen dinleyicilerimiz de var biliyorsunuz bizi. Nereden dinleniyoruz biz? E, Köln. Yurt dışında ve Türk'ten. Lübeck. Temizli... E, Lübeck. Ondan sonra acaba... Gerzenkinşen. Gerzenkinşen de dinleniyoruz. Kuzeyren, Westf -Dikkat Kuzeyren Westf -Dikkat Westfalia. Dikkat Kuzey Westfalia. Hep Almanya. Almanya'da çok dinleyicimiz Tabii. var. Her yer, Her Ar yer. Yer. Çünkü bir tarafımız sonuçta Arnavut olduğu için e, ve biliyorsunuz Arnavut şevketi olan sevgimiz de her zaman, her geçen gün daha da artıyor. Pet pet pet pet pet diyoruz. Altılıya dili diyoruz. Onun istediği gibi lezzetli söylemeye çalışıyoruz. Ee, evet. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da da pek çok dinleyicimiz var. Hi, hi. Oraya da bir kez daha selam olsun. Ee, Amsterdam'da ki yeşil bir kenttir. Daha da yeşil hale getirmek adına yürütülen proje kapsamında... Ee, bir kampanya var. Yol mu? Yok projeye göre. Kend... Yol mu yapacaklar falan Yok yok bir hektarlık canlı teraslar kurulması planlanıyor. Canlı teras mı? Yani böyle hani bizde Peluş hayvan Parkı gibi bir şey oluyor da. Evet. Orada canlısı makbul herhalde. Yani canlı teraslar dediğimiz. Ee, fos şey ne derler. Ee, Apartmanların üstlerine mi yeşillik yapacaklar? Teras mi? deyince herhalde o evet teras deyince. Ee, Çok güzel. Bu zaten uygulanan bir, bir şey. Bir rektarlık ya. zaten. Yani e, herkese bir şey. Böyle bunun için kampanya içinde en büyük şey biliyorsunuz o teraslar neyle besleniyor? Fosfatla besleniyor. Nereden alacağım ben fosfat? E, bir rektarlık alan için fosfat almaya kalksan... Nasıl teraslar dünya? fosfatla besleniyor? Hayır benim cehaletimi maruz göre anlamadım. Teraslar fosfatla besleniyor değil. Bitkiler fosfat. Diyor ki fosfat, fosfat, fosfat, fosfat... Ondan sonra E tabi fosfatı nereden bulacağım Nereden bulacağım Hiç Breaking Bad izlemedim Be bilader her yerden bulabilirsin. Her yerden o zaman. bulabilirsin. <gülüyor> Breaking bet izlediysen, o zaman her yerden bulunabilir fosfat. Ee, nereden bulacaksın? Tabii ki idrardan alacaksın fosfatı da idrardan alacaksın. Ooo başka bir şeye daha başka Pro... bir sorunu daha çözüm buldu o zaman. Ee, can... Can... <gülüyor> <gülüyor> yani bu proje kapsamında kampanya başladı. İdrarını bağışla kampanyası. Şimdi herkes e, Amsterdam'da şakır şakır idrarını bağışlıyor. E, gübre olarak kullanılacak takdir edersiniz ki fosfat. Hani ne yapacağız biz bu kadar şey diyen? Yani... Yani sana bana gübre de normal şeye bir yemek yiyecektir yani. modern gübrelerin Bitki, ana ana içeriği olan azot, potasyum ve fosfat bakımından oldukça zengin diyorlar. Onu da hiçbir şey. Ne kadar güzel. Hem ben Hollanda hükümetini ben bir kamu spotu yapmaya davet ediyorum. Yani, yani çünkü eksiktir ordularda böyle şu şeyler. Şu sesi, bu sesi, böyle şey olsa böyle şakır şakır şeyle boşa akan şey her damla e... Şeyden Sakin ol Fahir. Kamu spotu mi, deyince heyecanlandığını mi, biliyorum. Milli değerler falan diye şey desem <gülüyor> var mı bilmiyorum Hollanda'da o Var şey, tabii ya yani, olmaz mı? Yani boşa giden her damlaya acarım yanarım. Tabii yani 55 bin tane olabilir ya, ya kamu spotu. Bir sürü spot yaparız ya ünlü, evet. ünlüler gelir ben de bağışladım ben de ben bağışladım. Ben de bağışladım ya mesela ya şey, bağışlarkenki bir fotoğrafı bir görüntüsü O zaman ben de aradan olabilir. çıkıp şöyle derim o zaman ben de bağışlayacağım. <gülüyor> Çok güzel herkes öyle çıkıp diyebilir ya. Yani Hollanda ya, ya şunu söyleyelim mesaj olarak. Bizi elçiliklerden dinliyorlardır çünkü. Eğer fikriniz yoksa bizde fikir çok. Ha yani, yani nasıl? Sadece bizde değil, Türkiye'de fikir çok. Yani yani. Nasıl efendim? Bu kampanyaya katılımı arttırabiliriz? Biz bir hektar değil, bütün ülkeyi bir canlı terasa döndürebiliriz diye düşünüyorsanız ve bizim bu kadar bu kadar fosfata ihtiyacımız var diyorsanız gelin bize en güzel kampanyanızı hem hazırlayıp kam verelim. Hem ve kampanyayı kurabiliriz hem bedel idrar, almadan. idrar şeyi, fosfat bağışı yapılabilir. Tabii Bak. fosfat bağışı. Artık o bizim o yüzümüzde bir şey değil yani onu bir insanın dışkı olarak görmesi ya da bir kabahat olarak görmesini ben küçük kabahat olarak görmesini artık o küçük kabahatlikten ben çıkmış ben azme büyük bir değere dönmüş ben onu azmede çünkü sana bana küçük kabahat bak, hayır. bak şu anda program sırasında bile küçük kabahatlerin büyük, büyük değerlere değerli, dönüştüğü evet. bir ortamda ortamda yani daha ne olsun ya Hollanda'ya bek Hollanda'ya bekliyoruz Hollanda'yı biz de dünyamıza bekliyoruz bekliyoruz her türlü yardıma şeye açız çünkü biz biliyorsun misafir ve aynı zamanda yardımsever bir ülkeyiz Teşekkürler Oktay. İkimizi en güzel şekilde herhalde temsil ettiğimiz için. Tanıtımsa tanıtım, gerekirse gerekirse malzemenin kendisi. Tanıtım, tanıtım. Bugün Tiger Woods ya da Hollanda şeyde toplarız Boğaz'da şey kampanyası. Boğaz'ı kapatalım. Öyle orada fosfat toplama kampanyası. Fosfat, fosfat toplama kampanyası. Ne kadar güzel Çocuğunu, şu an çocuğun fosfatı. Benim. E tabi canım nerede yapacağız? Boğaz'da yaparız ya. Sonuçta her gitti, şey Boğaz'da gitti. yapılmıyor mu? Depolanacak bir alan yapmışlar mı Fair yoksa? Yapma. anında çevire. Anında. Makineyi koyuyorsun buradan koyuyorsun oradan fosfat Hayır, hayır buradan bakalım. değil ya Hollanda için soruyorum Yani o terasları şey yaparken Ne yapayım e, Taraçalandırırken Onu evet. sormadım Oxday. Depo alanları oluşturmamışlar Depomuz var mı dedim depomuz yok ya, O dediler. zaman bak bir hatada o işte yani depo alanı mı? oluşturacaksınız. Depo alanı oluşturacaksınız. Sevgili yani Hollanda. Yani adamı sinir etmeyin. adam gibi bir depo alanı. Her şeyi bilmiyor. Her şeyi bilmeden mi çıktınız? Gidin şeyden ya? yakın bir ülkenin şeyinden büyük bir mobilya mağazası var. Oradan raf alın. <gülüyor> Rafları alın bütün ülkenin bir tarafını raflayın. Oraya koyun. Orada da vardır ya. Oraya gitmelerine gerek yok. Hollanda'da da var. Ana merkezden yakın ya. Ucuza alırlar diye diyorum. Ha, sonuçta doğru. kampanya. Ana merkez daha ucuz olur çünkü. Merkez merkez ufak. Atlet mağazısın diyorsun. Aynen abi. Esnaflığa geçen ünlülerimiz, şöyle bir bakalım. Ee, Valla bugünlerde dolandırılan dolandırılana ya. Kim dolandırıldı gene? Canan Karatay diyorsun dolandırılmıştı. Yanında. Ama helal para nasıl da döndü, dolaştı, tekrar buldu. Nasıl bu, nasıl bulundu? E yakalandı ya adamlar 50 bin dolarla tekrar. Aa, bilmiyorum ben onu. Tabi ivedi bir şekilde yakalandı, parada paracıklar iade edildi Canan hocamız. Onu diyoruz içimiz rahat. Öyle mi? E, Tabi. Yani... Uyruk ya kuyruk yağı. Biraz tabi paralar kuyruk yağlanmış. Ben şey diye duymuştum parayı aldılar gıcıklığına kuyruk yağı koydular 3 kilo diye. Yok. Maalesef. Koymamışlar mı? Maalesef. Al Canan hocam bunu sen ye. He. Bir şey diye mağdur olan bir danışanı diye biliyorum ben onu. Hastası ya, da ya, ya, ya, ya. Canan Uyur'un hangi Allah, hastası? Allah Allah ben demek ki ne bileyim kuyruk ya koydular da torbaya siyah torbadan aktı da oradan. kuyruk yağı hiç oraya konur mu ya Oktay? Ne bileyim paranın 50 bin saba oraya konulu. Sabah sabah herkes de konuna... bize şey diye Pislikler bahsettikleri konulara bak. Vallahi İdrar, kuyruk ya. Daha ne <gülüyor> iğrençlikler. İyi vallahi bu Her türlü iğrençlik programımızda itina ile bulabilirsiniz. Bence... Modern sabahlar. Tüm iğrençliklerin programı. Anası... Ama sevgiyle yoğrulunca onlar bambaşka bir formata dönüyor. Tüm Onu da iğrençliklerin programı anası babası, kardeşi, kızla erkekle ortamı Anladım, deseydin keşke yani. Kızla erkekle ortamların çıkış noktası. Ee, dün Canan Karatay hocamızı ben ilk defa bütün o, o, hikayesini A'dan Z'ye anlatırken dinledim. Hı hı. Ee, bayağı A'dan Z'ye anlattı. Hı. Televizyon programında sunucu şey... Evet oraları şey yapalım. Oraları Senin... pastayacağım. Sen nereyi benim anlatacağım <gülüyor> mesela karışma. Senin kafan çalışmıyor zaten. Son Çevizliyor bir bakkal... ee, Ondan. Bakkala girmiş mesela Canan Hoca. Ha. Bakkalda, hayatında ilk defa telefon almış. Hı. O adamlar aldırmış telefonu. Telefonu elinden düşürmüş bakkalda. Ondan sonra elinden düşürünce uzanamayacağı yere gitmiş. Bakkalın o telefona uzanışını uzun uzun anlattı mesela. Adamın kafesi aşağıda ayaklar yukarıda, yukarıda. Çok komik diye. Böyle. Çok yani şurada olsa var ya. Çok lezzetli oldu. Vallahi ya. gider. Hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> ya bir gün davet edelim hakikaten. Canan hocamızı çok biz burada konuştuk ama inşallah hani bir şekilde kulağına gider. Sen davet edeceksin. Hayır. Ben senin, davet edeceğim senin, bunu vazife. Senin yani. Tamam ben, ben bunu kendime benim, vazife edeyim Benim hocam de. değil eminim ki e, dinleyicilerimiz de istiyorlar onlar da e, bizim programımızda Canan Hoca bu kampanyayı başlatın yeterli sayıda eğer e, istek toplayabilirsem e, ondan soracığıma daha önce mor ve ötesini biz Böyle. Mor ve ötesi, mor ve ötesi olmadan önce bu şekilde davetlerimizi o getirmiştik. O zaman da mor ve canım niye mor değildi? ötesi değildi? Hayır, yani Radyonun önünde genç kızlar bir şekilde sabahleyin pusu kurmuşlardı öyle Hayır, söyleyeyim. Bu kadar popüler değildi canım. Yani bu kadar falan olmaz. Tabii örevizyondan çok çok önce. Yani çok çok eski hikaye. O yüzden neden olması canım Hocam ama o iş sende. yani sonuç iş bende. O, o hocam söyleyeyim. Söyleyeyim. senin hocam. Top bende diyebilir miyiz Oktay? ben de. Rahat ol. Kafanı takma böyle şeylere. Asuman da bak. Asuman da bak. Hatırlıyorsunuz beraber ödül aldığımız sanatçımız. Ödül aldığımız Asuman da bak. Ne ödül almıştık beraber Asuman Hanım'la? Evet. Hmm, ne ödül almıştık? Neydi? Ankara Üniversitesi. Ankara Üniversitesi'nden. Seride, ee, ne Ceride İkantar. Ee, Ceride ödül almıştık da hangi fakülteden almıştık o neyin ödülüydü? Hukuk. Ceride, hukuk fakültesi. Değil hukuk fakültesi. Ee, beraber Asuman da Bakan Efendi ile beraber ödül almıştık. Al, e, restoran açmak için ortak olduğu İD'nin 2,5 buçuk milyon lira parasını alıp kaybolduğunu belirtmiş. 2,5 buçuk milyon lirası şu anda kayıp. Ay. Veinde bir torba siyah torba kuyruk ya biliyorum. Can hocadan daha kötü durmuş. Ay şu valla bak, e, esnafla giremeyenler bunlar oktay. Dolandırılanlar dosyasını açtın yanlışlıkla. Ee, bir şekilde girecek canım esnafla. Yani iki buçuk milyon verildiyse bir şekilde girilir yani. Tabi. Ne? Ben sana tema vermedim. Yani. Esnafla girdim. Ben sana para. Kötü bir yatırım. kötü yani kötü de olsa iyi kötü girilmiş. Ölü yatırım belki de. Ama girilmiş. E Savcılığa başvurmuş. 2,5 milyon lirayı da nasıl şey yapmış onu da 20 yıllık birikimim olan 2,5 milyon TL'mi kaptırdım demiş. Hmm. Çete olan demiş. Onun dışında bir de Ebru Gündeş var. Ebru Gündeş ee, ne işe? O da esnaflar girmesin canım. Girmiş. Çok yakında e, Ebru Gündeş ismiyle. Biraz kızıl biraz mavi. Kızılı mavi geç beyaz. Beyaz mı? Ha. Mandara eşine girmiş valla benim... Oktay senin valla bütün projelerimiz bir bir çalınıyor. Benim Bu projede senin projenin de onu da söylüyorum. Herkes vallahi. de biliyor buradan. Kendi adını taşıyan yoğurt ve süt markasıyla çok yakında Ebru Gündeş karşımızda olacak. Ama Kutuların ama. üstünde efendim, yani. Efendim şey marka... Hayır efendim Ebru'nun Ebru ne olacak? Adı bari şey olsa Ebru. Gündeş olur herhalde ya gündeş yoğurt. Gündeş yoğurtları. Gündeş yoğurdu olur. 30 bin litrelik sütü ünlü bir markaya satan Gündeş... He pardon ya şey yapmış çiftlik almış da onu satmış... Ondan sonra. Detay ne diyor anlamadım. Çiftlik almış, süt yapmış, yaptırmış daha doğrusu. Ha. Ondan sonra diyor biliyorsun. Sipariş üzerine inekler süt yaptın <gülüyor> ben şey Ne kadar alırsın? <gülüyor> Vallahi bugün bir 10 litre alayım ne dersin? <gülüyor> Hayır ya inekleri yapılacak yap dedim mi yaparlar inekler. Onu güzel biraz kızıl biraz şey, mavi. Emeç şey, hayvan ya inek. E, kızıl mavi dinletirsen ineklerin verimi Fışkırıyormuş artık durduramıyorum demiş ya. En son 30 bin litrelik sütü ünlü bir markaya satmış. Ondan sonra da demiş ki ben... Ünlü dedim, neden... bir marka ne ya? Neyin ünlü markası ya? Marka, Moda mı bu? Modacı mı bu? Marka vermek ünlü istemiyorum bir, ya. ya. Ünlü bir marka değil mi? Bilinen marka mı demek istiyorsun? Evet bilinen bir marka. Bilinen Yok bir... Yıldırım Mayrular satmış. <gülüyor> bilinen bir yoğurt markasına mı? Tabii canım bilinen kaç bir tane? yoğurt ya Ben süt... şimdi burada kaç yoğurt... <gülüyor> bir sürü var ya. Fahir yani ben sana hemen... Şimdi... Gömeleç yoğurtlarına sattı biliyorsunuz. Dünyaca meşhur gömeleç yoğurtları. Doğru o da ünlü. Evet, tabii. Ee, ama şu an ondan sonra demiş ki ben demiş neden kendi adımla satmıyorum demiş. Satalım mı? Pardon mı onları falan? geri alabilir miyim? Ne efendim sütleri mi? Ee, markanın adı gündeş olacakmış gerçekten öyle. Gündeş yoğurt. Gündeş yoğurtçuluk şu andan itibaren hizmetimizde. E hayırlı olsun. Gidiyor Tekirdağ'daki e, bine yakın ineğin bulunduğu çiftliğe kendisi gidiyor, bakıyor. Gidiyor alıyor oraya bine yakın ineğin bulunduğu Tekirdağ'a gidiyor. Orada yoğurt yapıyor yoğurtları satıyor. Sadece inek deyince yanlış anlayınmasın inek öküzde var. İneğin olduğu çiftlikte, yerde öküz kızrak İnek ortam. İnekme öküzlü ortamlar aynı çiftlikte duruyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yasal düzenleme yapılsın. Bu artık daha kabul edilemez. Gerekirse. gerekirse kabul muhafazakar demokrat bir program olmamıza rağmen gerekirse ben yasal rahatsız düzenleme yapalım. Hay ben de rahatsız oluyorum değil Ki Benim, benim çantım böyle artık yavaş yavaş şey yapıyor her şeyden ben eee İneklerin yavrularını elleriyle besliyor Ebru Hanım. Ha hakikaten o Tekirdağ'da o güzel bir Başında şu. duracaksın abicim diyerek. E, ineklerin yavrularını İşler, elleriyle. Esnafla direkt öğrenmiş. Aa Başında durmadan demiş. Nasıl demiş öğreneyim ben demiş. Esnaflar giren ünlüler, esnaflar girmeye çabasındaki ünlülerden bir iyi, bir kötü olayla evet, örnekleri Örnekler verdik. verdik. İyi olanları alın, kötü olanları kendinize ders çıkarmanız için. Morgan sabahlar. sabahlar. sabahlar. siz de, de Geddit Right fonu ısrarla isteyiniz. Teşekkürler. Yeni saatin ilk çeyreğinden merhaba diyoruz size sevgili eee ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne ilk çeyrek mi seni bozdu? Şey, ne mi bozdu? Ha çeyrek mi? Bir şey yapınca ben geri sanatçılar diyesim, sanat severler diyeyim dedim böyle bir şey. İyi dedin canım, çok güzel dedin. İlk saat insanlar edin. diyesim geldi. Böyle hep yani işi gücü rast gitsin herkesin ee, yeni saatin ilk çeyreğinden bir kez daha merhaba. Bu e, ilk çeyreğin son dakikaları e, çünkü anı anında nerede olduğumuzu bilmekte fayda Bilmemiz var. İyimizde evet, olmuyor. Doğru. Evet. Ee, bu saatte neler yapacağız? Bu saatte bir kere e, şöyle söyleyeyim, davetiye vereceğiz sevgi dinleyiciler. Davetiyeler de verebiliriz aslında bakacak olursanız. Neye vereceksiniz diyorsanız hemen söyleyelim, Elektro Deluxe'e vereceğiz. Elektro Deluxe, e, Altus Kültür Sanat Organizasyonu ile Ankara AVM'de, yani Armada AVM'de diyelim e, sahne alacak. Um, Motown efsanesi, Funk Brothers'tan aldığı ilhamı başarılı bir şekilde müziğine yansıtan Fransız grup, funk ve caz müziğini elektronik altyapılarla zenginleştirmek suretiyle Fusion'dan Hip Hop ve New Jazz'a kadar yayılan geniş bir repertuar sunuyor. Nefis. Ne zaman? Yani ne zaman sunuyor? Saat 21'de sunuyor. Saat, hangi, hangi saat gün? 21'de? 16 Kasım. Hangi gün? 16 Kasım. 16 Kasım Cumartesi saat 21'de Armada AVM'de olacak. Tamam. Biz de bu... Coşkancaya ne yapacağız? Davetiye mi veriyorsunuz? Davetiye vereceğiz. Tabii ya sevgili süpermiş. Yani bu cumartesi yani. değil, hafta cumartesi. Bu cumartesi aman kimsecikleri evet bu cumartesi istediğinizde söz verebilirsiniz ama bir sonraki cumartesi şeyinizi yaparken programımızı yaparken, programınızı yaparken, programınızı yaparken ya da şöyle söyleyeyim, skeçülünüzü hazırlarken muhakkak aman diyeyim ee, bu etkinliğe de yer vermeyi ihmal etmeyin. Etmeyin ama biz davetiye bugün bir tane davetiye veriyoruz herhalde değil ee, mi? Bir, çift, bir, bir, bir, bir, davetiye bir çift davetiye veriyoruz. Aslında dün de vereceğimişiz de veremedik ya. Belki onu da veririz yani ne olacak nedir hmm. ki Peki nasıl vereceğiz? Nasıl verelim nasıl verelim diye düşündük. Uzun uzadıya düşündük sevgi dinleyiciler. Bugün çok mevzusu da geçti. Ee, i̇şte öğrenci evleri Dünyasına hepimiz zamanında Öğrenciydik Hepimiz zamanında Öğrenci evinde kaldık Yani e, aile evinde de kalsan Eğer o evde öğrenci varsa O ev öğrenci evidir Tabii doğru Bizimle. Öğrenci evi sayılır Bizim nazarımızda O zaman öğrenci evi bilgileriyle Tiyolarıyla e, Şey yapmak lazım bir, o günleri yad etmek lazım. Püf noktaları püf yani? Noktaları. Öğrenci, öğrenci püf uygulanan püf noktalar. Ha. Ama şunu söyleyeceğim kettle'da makarnayı artık onu geçin. Tamam kettle'da makarna yapılıyor. Onu biliyoruz. Onun dışında bir şeyle e, isterseniz başlayabilirsiniz. Tamam. E, şöyle yapardık böyle ederdik falanlı filanlı istediğiniz gibi. ben de kettle'da, bir... kettle'da makarnayı niye geçtin ya? E çünkü ilk söylenecek şey hemen ben hani örnek verirsiniz ya mesela Hı. bilmem ne. Tamam. Ilk... O, o, o hariç. O hariç her şey. O hariç her şey öğrenci evlerinden biraz bahsedelim. Ne yapılıyor, ne ediliyor diye. Aynı yani. çatalın aynı kaşığın kullanılması. Ee, aynı çatalın mesela aynı kaşığın kullanılması. Mesela bir kullan... püf noktası benim bildiğim. Benim yani. arkadaşımın çok güzel bir temizlik şeyi vardı. Anlayışı ee, mı? Anlayışı anlayışı dediğim e, daha doğrusu hij, dezenfektasyon yöntem, dezenfekte yöntemi diyelim. Silme mi? Ya yok silme de değil. Peçeteyle mesela... silme olabilir. Yo hay, üflemeyle. Şöyle gidiyorsun mesela <gülüyor> 10-15 tane ağır, ağır bir işçilik var. Çatal silmeden. var, bıçak var falan var filan var. Ne evet. yapıyorsun hemen gidiyorsun oradan. ...en temiz olanını <gülüyor> alıyorsun... Tamam. ...ondan sonra şöyle bir bakıyorsun... ...göz hizahına kaldırıyorsun... Ee, ...gerekli ışıkta... ...kirli ışığa... olanların arasından en temizini alıyorsun... Evet, ...ışığa doğru şöyle bir tutuyorsun... ...sonra üflemek suretiyle onu en güzel hijyenik hale Çünkü getiriyorsun... ...çünkü o ışığa doğru tutma... ...saçma gibi gelebilir sevgili dinleyiciler ama... ...yok o ışığın e, ult içindeki... ultraviyole, ultra, ...o mikropları biraz kırar... Yani... Yani ...aslında neyi kullanıyorlardı... Ee, ışık, ...hangi ışık kullanıyorlar şey için... Dezenfektan için ultra yani şey Ultraviyole şimdi, işte. Ultraviyole mi? Bir şey. Böyle Hı -hı. Mor ışıklı bir şey oluyor ya. Tamam. İstemem. Ben Dalga boylarını tam... falan ayarlıyorlar Hı. bir şekilde. Taksilere bindiğimizde bizi ondan mı hijyenik hale getiriyorlar? <gülüyor> evet. Çünkü belli olmuyor yani. Müşteri, pis müşteriler de geliyor. Temiz müşteri, müşteri de geliyor. geliyor. Oraya sürekli temiz halde tutmak Temizliyorlar. lazım. Temizliyorlar. Ne oldu? Telefonumuz çöktü galiba ya. Alo. Alo. Alo dedirtiniz bana da. Üstelik de Çal... mikrofona. Çalmıyor mu ya? Bu konu. Herhalde yapmış mıdır daha bu önce. Bu konuya sin sinirden dolayısıyla maalesef ya da bizim içeride bir sıkıntımız var. Ama şöyle çalıyor söyleyeyim. ben duyuyorum telefon çalıyor. Çalıyor mu? Hı, Hı. O zaman şöyle söyleyeyim Oktay Bey. Yani bana e, bu daha ekranı gitmiş bunu. Ekranı gitmiş sevgili dinleyiciler. O yüzden Ekran programımıza gitmiş. ara vermek zorundayız. Dur şunu bir ekranın fişini takıp çıkarayım da ondan sonra devam edelim siz o esnada Paul Weller dinleyin, bir Paul Weller dinleyin çünkü ondan sonra bakmam lazım. Bu arada gör. telefon numaramızı söylemedik acaba ondan mı? <gülüyor> bakayım, ondan değilmiş yok Ama yok çalıyor çalıyor telefon. Çalıyor Hiç, çalıyor. 210, 30, 30 telefonumuz. Hadi söyleyelim. Zarın mı çalıyor? Hiç. Ben duyuyorum telefon çaldığını. Vallahi sen duyuyorsan ben de duyuyorum ya. Allah Allah. Ben şunu bir taktım çıkardım ama. Sen bir tak çıkar bir şey yap bir Paul Weller dinleyelim Faiz. Bir dakika öğren. Öğrenci evindeki püf noktaları soruyoruz sevgili dinçler. Geldin Günaydın da. efendim. Ha? Günaydınlar. Cıvı cıvı cıvı cıvı. Günaydın. Ben kimle de... görüşüyoruz? Yani ben o sesini de halledeyim. Evet. Ha. Ben Çetin. Çetin, Çetin Bey, Bey hoş geldiniz. Hoş öğrencilik buldum. zamanının üzerinden ne kadar geçti? Yaklaşık 4-5 sene. 4-5 sene. Nerede öğrenciydiniz Çetin Bey? Aycaktepe. Ne kadar güzel. Ankara'da geçirdiğiniz yani evet, öğrencilik evet. yıllarınızı. Peki aile yanında mı? Yoksa... Öğrenci yanındaydım ama öğrenci evi Dedik zaten var, onu söyledik vardı. zaten He. Öğrenci varsa o ailede o ev Öğrenci evidir ona göre Hadi. dizayn edilir. Ama aynı zamanda Hadi. öğrenci evi arkadaşları da varmış Çetin Bey'in yakın e, mesafeden Gözlemleme imkanı olduğu Öyle. herhalde Kızlı, Kızlı evet. erkekli kalıyordunuz evet. Altılı yedili Alt... çipetpet o, diyorsunuz Ooo ne partiler o. her gününüz ayrı bir parti her şey, gün, şey, Kaç şey, yılda şey. bitti Çetin Bey Kaç okul mu 6 6 tabi ya bak O partiler yapılmasaydı 2 senede bitirirdiniz siz Peki ki, püf, püf noktaları merak ediyoruz biz şimdi. Ya mesela bulaşık sırası varsa Hı. E, ve işte orada bir maraz doğmuşsa işte yok sıra sendeydi sıra bendeydi hemen onun üzerine bir king veya batak atılır. <gülüyor> batak atılır. Batak veya On. king inen. King Aynen. atılmıyor artık galiba ya daha popüler olan batak gibi geldi. Ya sırayı savma yöntemi mi bu? Yok. Tabii tabii yok o kaybeden, son verme yöntemi. He, ha. Kaybeden yıkar. Hadi. Aa süpermiş. Aynen Bak, öyle. Batakta kaybeden hem eğleniyor hem lavaboda kazanıyor. Hem demokratik bir Aynen şey. Öyle. Bence seçimleri falan da öyle yapalım ya. seçimleri meçimleri de bence King oynayarak halledebiliriz gibi geliyor. Büyük, dük, dük. yani mesela ülke çapında büyük bir King partisi. Ya da batak. <gülüyor> Yalnız tam dörde bölünebiliyor muyuz? Evet, önemli, abi, onu onu ben bir bakacağım. Ona onu bakalım bar yoksa bazı gruplar 3 5 8 oynasın. <gülüyor> bazı gruplar <gülüyor> King veya Batak oynasın. Çetin Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <gülüyor> Görüşmek üzere. O Batak'ta kaybeden Lavabo'da kazanır dedi Çetin Bey. Batak'ta kaybeden aşkta kazanır da kazanırdı diyebilir miyiz? Vallahi bilmiyorum. Lavabo'da Biz, aşk İyi bir atasözüdür bu. O da olabilir. Ee, güzel oldu bu ya. Çok güzel. Ne Günaydın. Demiş? Günaydın efendim. Kimde görüşürüz efendim? Kastücü. Kim efendim isminizi alamadık. Kas tücü Doğu Bey. Doğu Doğu. Ha, Doğu kas tücü, tamam, kas tücü. Ya tamam. kas tücü adam nasıl kendisi de şey yaptıysa kendisini artık kas tücü olarak. Doğu Bey nasıl gidiyor kaz işi? Kaz güzel. Kaz, e, kazımız güzel güzeldir tabii. Biz de gelelim. Nereye gidelim? Gelemedik ben? ya. Bir, o, nereye gidelim? Biz tam bilmiyoruz o yüzden gelemedik. Boy, boyu geçmiyor yani gayet güzel. Nereye geliyoruz biz Doğu Bey? Onu bilahere şey yaparız. Onu bilahere yapalım ya, değil tabii, mi? Siz, sizin gibi. Ha yani kurban olurum ya. Kurban olurum. Evet. Doğu Bey nedir? Sizde öğrencilik yılların üzerinden baya bir zaman geçti. Tabii ki tabii ki. Şimdi önemli olan organiz olmak öğrencilikte. Organiz olmak. Yani... Ne kadar bilinçli bak bir şey görüş tabii. Doğu evet. Bey'in. Yani, örnek veriyoruz. Üç kişi kalıyoruz. Evet. Üç kişi kalıyoruz. Kız erkekli mi? orada? Çünkü önemli şartlardan bir tanesi. Valla o şey önemli tabi, evet. temiz olmak lazım. Tamam kız da erkekli bir tamam, ortamda 3 kişi kalıyorsunuz. 3 kişi kalıyorsunuz evet. 3 <gülüyor> kişi kalıyoruz. evet. şimdi üç bölersek ev temizliği, çamaşır, bulaşık. Tamam. Nasıl organize olacak bu iş? Ev temizliği, çamaşır, bulaşık. Nasıl? Nasıl? Benim kim hangi görevi yapacak? Nasıl belirleyeceksiniz? Öncelikle her şeyden önce bu 3, 5, 8. Olmadı King, dördüncüyü bularak. Olmadı pişti, üçlü turnuva şeklinde. Kaybeden yıkar. Var herkes de bu sistem unutuyorsu bu ev zaten şeye dönmüş ya. <gülüyor> bir el atalım mı ya? Bu şey olmadı. Bir el daha atalım mı diye oluyor mu? Eee yok öyle bir şey olacak. Yani. Nedense sonuçta? öğrenci adam 18 yaşa doldurmuş. Kim ne diyebilir yani? Vallahi temizlik oh, yapmak ben... için bayağı bir mesai harcıyor. Ya daha doğrusu yapmamak için önce bir mesai harcıyorsun yani o zaman. Ev temizliği, bu. ben anlamadım tabii şimdi tabii ev temizliği, tabii çamaşır, tabii bulaşık yani al... dediniz ya Doğu Bey. Yani evet, artık kaybeden evet. tek kişi yapıyor. Tek kişi mi yapıyor bu üçünü de? Kim kaybederse artık? Hangi oyun kime kalırsa? Ha, herkes bir şeyler yapacak ama yani siz üçe böldünüz. İşte, örnek veriyorum Ege Fire Oktay aynı evi Fire üç arkadaştır. Evet. Ege iki oyunu birden kaybettiyse bulaşık kim yıkar? Yani böyle bir soru mesela. Cevap veriyorum Ege mi? <gülüyor> Ege tabii şey Abi ben arada, anlamışım. Sen Zaten bugün sen yayına da gelmedi. Bugün yani O yukacak, o yıkacak abi tabii ki yani. Evet, evet, o kadar ama neyse en azından günümüz öğrencileri için bir şeyim olsun kıyam olsun. Basit elde ütü nasıl olsa var. 50 liralık bir malzeme. Evet. evet. Boş yere tost makinesi falan almasınlar. Ütüyle diyoruz. Gayet güzel aynı şekilde tost makinesi. Onu ben yaptınız mı gerçekten yoksa Öyle bir tevatür ben... olarak mı? ben Yani çünkü tabii evet. ki şimdi biraz siz hangi bölüm mezunusunuz Doğu Bey? işletme mezunuyum. Gayet yaratıcı bir bölüm yani. Tabii ki. O da en az yani. diğer bölümler kadar yaratıcı bir bölüm. Yani hani bunu böyle bir genelde mühendis kafasında şey olabilir de abi bunu böyle kullanabiliriz falan diye düşünerek yapabilir. Gerçekten yaptınız mı ütüyle toz? Tost... Mühendis olan arkadaşlarımız da kullanıyorlardı. Biz şey aldık. İham aldık. Yani ütüyü doğrudan yani aynı atıyorum. Sucuğun yağı gömleğe de geçmiyordu. Bizim öyle bir, biraz işletme... Daha bir rafine bir, bir bakış açısıyla mühendisliği Yani, yani, yani evet ya işte neziği adamlar. Yani e Bey tam... bu buharın buharın mantı pişireni gördüm. Hadi canım ütünün buharında. Yayında evet, olduğumuz için şey ses veremiyorum. Ee, ne diyelim? O folyo teknolojisiyle gerçekten. Vay be. Peki var. o ütünün tabanının işsiz olması tostu olumsuz yönde etkilemiyor mu? Vallahi artık izine falan bakmıyor öğrenci <gülüyor> o da Yaptı odadı. doğru. Yani? İçine domatesi, kaşarı koyduktan sonra bitti gitti. Tabii, Sıcak. Doğuve Doğu çok Bey. teşekkür ederiz. Sağ olun. Or organize olmak en önemli. Aa, organize olalım. Tamam. Ona organize olacağız. En kısa tabii. sürede de görüşeceğiz Doğuve. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüş, Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet. Ütü toz makinası güzel bir şey verdi. Ütü tost makinasına basacaksın. O zaman dedi. ben de basacağım. Isıtıcıda e, da ben çay demlediğimizi biliyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun efendim. Kimle görüşürüz? Sefa ben. Sefa Bey hoş geldiniz. Bir hoş öğren, öğrenci misiniz? Yok öğrenci değilim. En ee, son ne zaman de... öğrenciydiniz? Hangi okul? 4-5 sene önce Denizli D Pamukkale Üniversitesi. Çok güzel. Ne yaptınız? Bize biraz Çok püf sevgili. noktası verir misiniz Sefa Bey? Valla, valla bizim tost makinemiz vardı. <gülüyor> Allah'ım <gülüyor> şükür zengin, zengin öğrenci eviydiniz ya. Yani. Zengin eviydik ama bizim arkadaşlarımızın hiçbirinde ihtiyaç halinde çakmak olmazdı. Heee. Biz ee, sigaramızı tost makinesinde yakıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Bak yani, ben çok duygulandım. <gülüyor> to tost makinesini açıyorduk. Bir 4-5 dakika bekliyorduk. Onun o... Ee, İyice ısınsın. O şeyleri, ızgaralarını da çıkartıyorduk. Resistanstan o... yakıyordunuz direkt. Tabii tabii. Resistansta basıyorduk sigarayı. Yiyorsa affedersiniz. Üstündeki teflondan yakında göreyim ben sizi. O zaman alırdı ya. Ya işte. Ya. Bugün... <gülüyor> Sevgi emek ister. Bir şey söyleyeceğim Sefa Bey içmiyorsunuz değil mi sigara? Yok hayır kullanmıyorum. Ha, ha, yani, yani o kötü arkadaşlarınız hep arkadaşları, ondan, üniversiteyi de bitirmediler değil mi? Biz yakıp atıyorduk yani yakıp, yakıp. Ha, tamam bravo. Çöpe de tabii söndürerek atıyordunuz değil mi? Tabii söndürüyorduk. Vay yakmadınız niye yakıp yakıp atıyordunuz ya? Mes <gülüyor> mesela şimdi bazen Ege unutuyor çakmağı. Ee, bizim çünkü bizim çakmakla işimiz yok. Evet. Otelinin çakmakla Sabah. işimiz kalmadı ee, bayağıdır. Ege şey yapıyor. O da mesela burada bir elektrikli şeyimiz var. Isıtıcımız var. Ne denir Fairoğlu? Elektrikli... elektrikli ocak. Ocak ha. Elektrikli ocak. Ocak var. derken hani şöyle oradan böyle... uzun sürüyor dediğiniz yöntemle o şekilde uzun uzun uğraşıp. <gülüyor> Yakıyor Ondan sonra adı, Aynen o da sizin gibi Yaktıktan sonra Hemen atıyor tabii. Hemen oracık yani da atıveriyor Şey amaçlı değil Başka bir amacı yok İki yani. amacı gütmüyoruz Sefa abi Sigara amacı Sigara amacı Çok teşekkür ediyoruz Sağ olun efendim Görüşmek üzere Hoşçakalın Güle güle Hoşçakalın burada şeyi aslında... merak ediyorum Bu arada ha, ee, Yani e, hep Erkeklerden geliyor Böyle hani şey de Bekar e, Evlerinde kalan Daha doğrusu Öğrenci evlerinde kalan e, Hanımefendiler yok muydu Olmaz mı ya Olmaz mı Tabii ki onlar da vardı Vardır. Onlardan da bilgileri alacağız Ama bir reklama gidelim. Tamam. Tamam mı? Sen söyleyeceğini unutma ama. Tamam. Benim aklımda. Buraya not alıyorum. Ha, onu da güzelce şey yap. Notunu al. Ay bir te... Peki hadi tamam. Ne o oldu? kadar ısrarla şey yaptı ki. E, ben not almıştım Fahir. E tamam. Günaydın. Günaydın. Ha hanımefendi geldi. Ha hanımefendi geldi. Sesimize kulak verdi hanımefendi. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Özlem ben. Özlem Hanım hoş geldiniz. Öğrenci misiniz? Değilsiniz? Değilim. Epey oldu öğrenci istedi, evet. Öyle gelmiyor Özlem Hanım sesiniz. Sanki geçen Hala sene gibi. Hala o tazelikte gibi. yani öyle heyecanlı, öyle sınıf tutkulu ve istekli. Kıp, kıp kıp kıp Hayata karşı. Teşekkür ederim. Kötü anladınız. Sağ olun. Rica ederim. Siz öyle neredesiniz? Mi? Otobanlarda mı geziyorsunuz? Valla şey değil. İlk kent kavşağındayım. İşe gidiyorum. Tamam. Ne tip <gülüyor> bir işiniz var Özlem Hanım? Alıştı En güzel cevabı verdiniz bana hak ettim ama Abi tam o Bilkent Kavşağı'nda bir şey de çekmiyor ya Tam Çek oraya mi? denk geldi yok, herhalde Özdem Hanım Çat diye yüzüme kapattı Yok yok sen şey yapma Ben de sen... ona en güzel cevabı vereceğim şimdi Paul Valer'la görsün o gününü Yok yok sen öyle düşünme ya yo, Çok yo, kibar düşünme. bir hanımefendi Özdem ah, Hanım Bakma ah. sesinin uzaktan geldiğini. geldiğine Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler ee, bakalım kimle hattımızda Günaydın. Benim, Özlem. Zeynep Özlem. Ha? Hanım hoş geldiniz. Özlem Hanım Bilkent Kapşan geçtiniz mi? Geçtim geçtim şimdi şeydeyim diyeyim ee, neredeyim? Şu şey, Arma Dayı geçtim şimdi de. Evet. Maşallah Beryana doğru geliyorum. Beryana yani. doğru geliyorsunuz iş yerinizde evet, Beryanda evet. galiba. Evet evet kızılaya gideceğim oradan Cenizne çıkacağım. İşte evet, ama hani? dedik zaten Beryanda diye sizin iş yeriniz. Evet. Peki buyurun Özlem Hanım siz bize biraz siz nerede okudunuz? Ben 8 okudum. Zannediyorum sizlerle de hani bazen konuşmalarınızdan çıkardığım kadarıyla benzer dönemlerde okumuş olabileceğimizi düşünüyorum. Valla biz o kadar uzun seneler okuduk ki. En Herkes belki de kendimde... benzer dönem okumuş Bayağı... olabiliriz Hayır, benim kadar okumamışsınızdır. 14 yıl okudum. Hayır, aralıksız ham, yalnız hanımefendi. Aralıksız ama. Aralıksız. Hiç, hiç atılmadan, edilmeden. Zaman? 14 yıl hangi hangi bölüm 14 Askerlik yok ya. <gülüyor> Oradan rahat tabii. E, e, 5 yıl hazırlık artı lisans, 4 yıl yüksek lisans, 5 yılda doktor. Hayır biz tek lisansdan bahsediyoruz yalnız. Pardon o, o zaman bilmiyorum. Yekten lisans 9 <gülüyor> sene. Siz ne diyeceksiniz? Buyurun cevapları alayım. Yok ben e, lisansı 4 senede bitirdim yok. yok. <gülüyor> Bu evet. durumda ben kazanmış oldum. Evet, <gülüyor> ve Sizin evet. lisansı 4 senede bitirmeniz size bir dezavantajı yok. Fahir bir de yüksek lisans doktora yapsaydı. O 4 seneyi bulurdum gibi geliyor bana. Ben Buyurun Özlem Hanım. Ben de şey diye düşünmüşüm direkt yani 3-5 sene daha okusam hani o siteden öğreniyorlar, emekli olabilirmişim falan diye düşünmüşüm direkt e, yani. Siz o zaman hayata yeni atıldınız diyebiliriz Özlem Hanım. Yok öyle de değil aslında ama biraz karışık. Öyle dedim. öyle. Hem, Hiç... hem çalıştım hem okula gittim falan epey bir şeyim de var, çalışma hayatım da var yani. Ne kadar güzel. Peki bize biraz e, öğrenci evitiyosu verecek günü. misiniz? Tabii tabii. Ee, biz işte üç kişi kalıyorduk evde. Evet. Biz i̇şte ama adil bir iş paylaşımımız vardı. İşte ne bileyim pazara her hafta biri giderdi. Pazara mı gidiyordunuz? Pazara da gidiyorduk. Tabii çok güzel besleniyorduk. meyve falan gönüydü yani. Ondan sonra e, sabahları işte kahvaltı atıştırılıyor. Öğlen evde olunmuyor falan. Akşam mesela her gün bir yemek yapardı buluşuyor o yıkardı. Evet. Ondan sonra e, şeyle ilgili de bu egzantrik böyle bir hani e, alet kullanımı ile ilgili de lisede bir hocamdan duymuştum ben. Hmm. Saç kurutma makinemizin bu termostatı çok sık attığı için evet. saçları bir şekilde şekil vermek işte kurutma falan işe yapmıyordu. Ütüyle saçımızı kurutma şey yapıyorduk, sönülüyorduk. Ütüyle mi? Ütüyle. ütüyle? Evet, evet. Ü evet. Mesela biriniz mesela saçını şey yaptı onu e, ütü masasına yan saçlarını koyuyor diğeri de ütülüyor mu? Evet, evet, evet. O da teşekkür. Nasıl mükemmel bir iş bölümü yine, <gülüyor> yine kadar güzel gelişmiş insan kadın. Organi... İşte evet. yani o, diğer diğerlerinde bir kağıt oynanıyor öyle bir şey. Halbuki iş bölümü i̇ş var bölümü yani o zamanında anlat. İş bölümü vardı, evet, i̇ş... evet. İş bölümü şart hoş diyorsunuz yani. E, e, e, Öğrenciyimizi öğrendik. Öğrenciyimizi öğrendik. Çok sağ, sağ olun Özlem Hanım. Yani ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bize tokat gibi cevabı Hilal verdiniz Hanım yani. Twitter'dan yazmış bize. Kim ee, Hanım? Hilal Hanım? Hilal Hanım. Ee, yatak hem çalışma masası hem yemek masası hem uyku yeri hem de oturma yeri olarak çok amaçlı olarak kullanılıyordu demiş. Ondan sonra Alişan Bey demiş ki sigara paketlerinden sehpa ve bir minimum ev, ev eşyası yapıyorduk biz demiş nasıl? O işte sanatında gizli. Ben yani oh. aslında e, biraz da öğrenci evi olarak gördüm. Ege'nin eviydi daha e, evet. o dönemde. Onun e, gerçi öğrencilik olmayan yıllarında da e, sokağa atılmış olan bahçe kasalarından, yani meyve kasalarından sehpa yapıldığını ben biliyorum. Sehpa yapıldı deyince insanlar şey yapmam anlamazlar kafada hani. şey diyeceğim o Bunu öğrenci aldım. evi değil. O peker i̇şte, eviydi o. O öğrenci evi değildi ama bir öğrenci evini öykünen bir Televizyon programcı eviydi. Evet. Yani şöyle bir şey vardı onu hatırlıyorum. Hani herkes kafasında şey diye canlandırıyor olabilir. İşte meyve kasalarından şey yapılıyor böyle bir alengirli falan değil. Hani bildiğiniz çöpe attığınız meyve kasasını getirin eve. Onu ters döndürün. İşte o o noktada artık bir sehpa olarak kullanıma hazırdır. Afiyet Be olsun. Benim üç e, arkadaşımın yaşadığı bir öğrenci evi vardı. Ben de çok misafir oldum oraya. Mesela ben orada öğrendim. E, açık İnsanlığı hava mı? Açık hava sporlarını kapalı alanda yapmayı. Ne gibi mesela? Ee, Açık hava sporu. Her türlü şey faiz. Bir tane top vardı mesela. Ee, Rakbi topuna yakın Hı -hı. ama onun mini türü. Mesela rakbiyu ben evde öğrendim. Ve o, o, konuya yüzden... o konuya geleceğim ota. O konuya geleceğim hemen. Merhaba. Herhalde. Çok, Herhalde. Şey. Kimle görüşüyoruz? Ramazan Atasoy ben. Ramazan Bey hoş geldiniz. Öğrencilik yıllarında ara verili baya bir zaman olmuş Ramazan Bey. Benim evet biraz oldu. Olsun, hiç önemli değil. Ne kadar oldu Ramazan Bey? Ne kadar oldu? 7 sene oldu. Yedi e, çok sene. değil canım. iyi. iyi. iyi. i̇yi, iyi. Neredeydiniz? Tabii Ankara'da mıydınız? Ankara'daydım ben Hacettepe'de okudum. Hacettepe'de okudunuz. Elinize sağlık. Nerede okudunuz Ramazan Bey? Psikolojik danışmanlık rehberlik rehber öğretmenmiş. Rehber öğretmensiniz. Ne, yani aslında Ankara dışından geldiniz, burada okudunuz ve sonra devam mı ettiniz burada. Aynen öyle sadece bir askerliğimi de Beytepe'de yaptım. O o. Beytepeliyim yani. Süper. Vallahi çok güzel. Ankara dışarıdan çok göç aldı. Ramazan evet, Bey. Evet evet maalesef herkes geliyor. Herkes geliyor vallahi. <gülüyor> Buyurun Ramazan Kaç Bey. Kaç kişi kaldınız Ramazan Bey öğrenci evinde? biz öğrenci evinde ben ilk sene iki kişi kaldım. Ha. İkinci sene yalnız kaldım. 3. sene bir 4-5 kişi kaldık. Son senede bir 20'ye yakın kaldık yani. 20 mi? <gülüyor> ya 2 kişi veriyordu ama 20 kişi yaşıyordu. Valla güzel sistem. Ben bu tür sistemleri her zaman zaten şey yapmışımdır. Evet. Avantajlı bir sistem oluyor. Çok da güzel. Çok. Diğerleri için avantajlı. Evet. Döndere yani döndere kaldınız yani. Çok güzel. 2 evet. sistemine göre. 2 <gülüyor> sistemine göre oynamış Ramazan Bey okulda. <gülüyor> ee, benim anladığım o. Peki hemen alalım evet. tüyonuzu. Şöyle ben e, evde düşündük düşündük artık bozacak hiçbir şey kalmadı. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Böyle buzdolabı kapılarından topluk yapmaları falan filan derken en son trafik dubalarını çaldık sokaktan. Onları geçirip yer değiştirdiniz tavan... Trafik dubalarını yer değiştirdiniz Trafik dubasında çalınma yoktu çünkü. Trafik <gülüyor> dubalarını yer değiştirdik. Biz onu kamulaştırdık tekrar. Ee, daha sonra onları ters çevirip tavandaki lambalara taktık. Süper bir ışık oldu. Aa, çok güzel fikir ya. Evet şahaneydi. Hemen şimdi gidip bizim de birkaç trafik <gülüyor> dubası Var canım, ulus, yer değiştirelim. Var satılıyor gerek. ya hukukalardan. Onun zevki yer değiştirmesinde Be Oktay. Evet. Ben de ne de anladım de yoksa de yani de. gidip parasını verdikten sonra. Peki trafik lambası ya daha doğrusu şey evdeki ışık gözünüzü mü alıyordu yoksa biz bu trafik kukalarından ne yapabiliriz acaba diye mi düşündünüz Ya bu da bir şey arkadaşınız olarak? geldi. Ha oğlum ben trafik. Akşam... Ha evet. Her şey Sakarya'dan dönerken başladı. Dubaları gördükten sonra başladı. Hmm. Normalde her ne zaman gördüğünüz duba, duba o akşam dikkatinizi çekti. Tabi Sakarya'dan dönüyorsunuz değil mi? Evet. Nasıl bakıyor bana beni al beni al beni götür diye i̇şte, aldık tabii. götürdük bize. İşte. Anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz Ramazan Bey. Rica İşiniz gücünüz bari. rast gitsin. Ne diyelim sağ artık alalım. sağ olun. Görüşmek, Görüşmek üzere kalın. Trafik kukasından ne Tra denir ona? Lamba kukasından ne, ne, ne, yaptım? ne yaptım? Lamba işte ışık. Ne diyelim? Aydınlatma. Aydınlatma. Daha ne diyeyim ben? Aydınlatma. Aydınlatma diyorsun. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Aynısını yapabilirim. Vallahi son anda aynısını yaptım Faire'a. Ha vallahi ne yapayım tam yetiştiremiyorum derken bir gayret Oktay. O yetiştirmişsin. anda bir gayret yetiştirmişim. Aynısı da olmuş. Aynısı olmuş. olmuş. Yapmışsın. Evet. Ee, saatimize bakıyoruz. Gene bir e, programımızın bir saatini daha yedik, bitirdik. Afiyet olsun. Hepinize hoşçakalın. Dur ya bir dakika ya. Ha, Dur, pardon, bir dakika bitmedi ya. mi? Cık. Bir saniye. Twitter mı açmaya çalışıyorsun noktalı? Ee, Twitter açtık. Twitter, Twitter'dan bakıyoruz. Twitter bir anda. açılmıyor çocuklar. Twitter'da sıkıntı var. Bir geldi gitti sabahtan şey anlaşılmamış da. Ne anlaşılmamış? Açık hava sporlarını nasıl evde yapıyorsunuz diye. Güreş falan gibi diyeceğim. O da Ay açık. açık Hayır hocam açık hava spor mu güreş? Salon komanda i̇şte bile salon. Ragbi. mesela, ragbi bir basketbol açık olabilir. Basketbol, basketbol açık hava sporlarından atçam. O sokak basketbolu dışarıda oynanır. Beyzbol ben, beyzbol. ben tabii canım yani. Tabii. Geniş, alan, şey, geniş alan isteyen sporlar diyebiliriz. İnşallah. Geniş alan geniş ve hayvanlık isteyen. Frisbee mesela. Frisbee. Frisbee'yi evde oynamak bir maharettir. Aa, doğru söylüyorsun Bir yeri şey yapmadan kırmadan yarmadan yapmak Bunu nerede öğrenirsin en güzel öğrenci evinde öğrenirsin Kaç yaşlarındaydınız Oktay? İşte üniversite yılları ya Üniversite yılları. Hayır uzun ya senin üniversite yılların o yüzden kaç. Benim mesela <gülüyor> üniversite yılları deyince benim 20-30 arası neredeyse üniversite <gülüyor> yıllarım diye şeyim var yani. Benim de neredeyse o kadar öyle. E, değişik değişik yaşlar. E, değişik değişik yaşlar, değişik değişik arzular, değişik değişik istekler. İstekler oluyor. Evet şimdi davetiğimizi verme zamanı. Evet davetiğimizi verelim. E, neye veriyoruz? Elektro Deluxe, Kültür Sanat Organizasyonu ile Ankara AVM'de yani Armada AVM'de diyelim... E, Motown efsanesi Funk Brothers'tan aldıkları ilhamı başarılı şekilde Müziğine yansıttı Fransız grup Funk, jazz ve e, elektronik altyapılarını Yani altta batı sazları, üstte e, Doğu ezgileri mi? Ne işte Hepsini bir araya getirdi Fusion'dan hiphop'a oradan tut Atla New jazz'e kadar geniş bir repertuar sunacak bizlere. Ne kadar güzel Ne zaman? 16 Kasım Cumartesi Saat 21'de biletleri Biletix'ten alabilirsiniz Nerede? Ee, Armadağ AVM'de Onu söylemiştim zaten evet. Onu söylemiştim. Saat 21'de bir kez daha bakalım Bu organizasyona kim ne kazandı? Hemen Oktay. E... Ben çarkı çevirdim sen bilgileri verirken Fahir. Çarkı çevir Oktay. E, çarkı çevirdim. Batakta kaybeden lavaboda kazanır ifadesiyle e, yarışmamıza destek olan Çetin Bey. Namı diğer Çeto. Evet namı diğer Çeto'ya oklar döndü. Yarışmamızın çarkımızın okları döndü. Çetin Bey yani sizin soyadınız olmadığı için biz buraya e, Çetin namı değer Çeto diye yazmayalım isterseniz. Bence vardır soyadı Çetin Bey'in. Muhakkak hepimizin iyi kötü bir soyadımız var. Ondan sonra o soyadımızı bize e, ulaştırırsanız artık nasıl ulaştıracağınızı siz daha iyi bilirsiniz. Aynı numaradan bizi arayıp ulaştırırsanız. Evet, aynı numaradan ulaşırsanız. Hem Şimdi 5-10 dakika olursanız ayrıntıları aktarırız. Ayrıntılarda da bir numara yok zaten ayrıntılar dediğimiz. Kapıda adınız olacak gidip sevdiyeceğiniz biriyle beraber gidip böyle efendim funk. Hip Hop, New Jazz, bunları dinleyeyim diyorsanız, bunların bir harmanı olsun diyorsanız ee, bitti gitti bitti gitti doğru yere geldiniz evet. diyecekler sizi öyle karşılayacaklar evet. güzelde vakit geçireceksiniz güzelde vakit geçireceksiniz geçirdikçe bizi anlayacaksınız andıkça birbirimize olan sevgimiz ilgimiz alakamız daha da artacak hayda buyur buradan ya ne oldu ya telefon ben telefon çalınca biliyorsun dayanamam açarım günaydın kapandı ha bu da bana en güzel cevap herhalde madem öyle Fahir Bey ...sizi en güzel cevabı da biz kendimiz vermesini biliriz. Saati kapatalım o zaman. Güzel Tabii. böyle içimize huzur verecek bir şeyle kapatalım Oktay. Ne dersin? Olur. Veda mı ediyoruz? Ya veda edelim ya böyle son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa bunu verelim. Sonra veda edelim diyorum. Ne tamam diyorsun? veda edelim. güzel Dışarıda bugün yağmurlu bir hava mı var? Hayır Bana canım. Öyle geliyor? Yani... Bugün şahane nefis hava var. Nefis ya, hava dışarıdan. var değil mi? Evet. Neyse bizim e, stüdyoda böyle bir e, sanki bir yağmurlu havanın yansıması e, varmış. Yok yok. Yok, yok öyle değil. Yani böyle sanki yağ, yağmur o da göre yağsa da şarkı sıcaklık yazı... yüksek olacak diyorlar ama yine de bugün yağmur beklemiyor. Pastırma yazının son günlerini e, çıkarın. Neyini çıkarın? Dadını çıkarın. Dadını. O zaman söyle böyle ımılımın insanın içini şey yapacak mesela ne istersin sen böyle böyle bir şey söyle bana ben onu çalayım sana böyle ha, şarkı o. mı? E tabi böyle güzel yani herkese veda ederken e, güzel bir şey çalıyoruz ağzınızda hoş bir lezzetli bir şey çalalım lezzetli bir şey çal fayr e, hadi tamam. Simple Redle veda edelim çaldık mı bugün bakayım güzel bir şöyle şık lezzetli böyle Simple Redin altılı yedili bastıra bastıra söylediği şöyle bir güzel ee, onu öyle bir şey yapabiliriz tabi hadi ya. bir yap şimdi ya bir dakika Simple Red'den şimdi bakalım çok güzel. Stars çalayım mı? Olur, olur. Lezzetli dedim. Güzel bir seçim olur. Bakayım, bakayım. Eskilerden bir lezzet. Sevgili dinleyiciler. Bakayım. Bu arada Galatasaray'dan hiç bahsetmedik. Galatasaray, Galatasaray 1-0 yenildi ondan mı bahsetmedik diyenler var. Hayır efendim ne alakası var? Her zaman o kadar çok şey e, bahsetmiyoruz. E, stay hadi çalalım çok güzel. Tamam mı? Hadi. Söyletmek istediğiniz ha, şey varsa yok, da... Hasarı... Ha, çok, çok tebrik ediyoruz kendilerini. Çok, Herkes tebrik. olduğu gibi onları da çok, tebrik, çok tebrik ediyoruz. Çok çok tebrikler. Güzel çok bir tebrik. gün geçsin. En önemli şey o. Evet. Dinleyicilerimizin günü güzel geçsin. Evet, tamam. O ne diyeyim öyle. başka? En çok istediğimiz o ne gerçekten. Ne ben bunu. Ee, tamam şöyle yaptım. Ne oldu fire? bir 40 yıldır bir şey ben istedim ben senden. Ben de bir şey... Evet ben de... İlla evet. 210 30 30'u mu arabam lazım yani? Sağfurullah. Mükemmel bir <Gülüyor> gün olacak...